<Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> ben hamd eder ne hani inandım yalanlarla yıkandım ve yalanlar Hüsumetli olduğum pus bugün bana domaldı Yazdı bana abilerin dedim ona daha ileri Gidersen bu vadileri tekibiz tekül ederim Kırmızı ve mavileri görmek için şahibeli Olaylarla cazibeli fahişeyi toz ederim Dinciler kırılsın bedeninden ayrılırsın Şimdi çıkmaz çığlıkların daha sonra haykır etsin Kayıp olan bütün zaman geri döner Sanma çocuk geri dönen sadece bu monotonluk kalışırsın Elimde kalaş varken yapmış şaka Gelemem şakalara Hatırlarsın bakma faka verdim emriyat falaka Likeçili bu uç kalata oradan atla imbalata infazını verdi şeklim kanlar aktı impalada